ウクルービー a インドラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラー a ーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラー En son 159 numaralı rivayeti okumuş idik. Bundan sonraki 160 ve 161 numaralı rivayetler zayıf kardeşler. Onları geçiyoruz ve şu andaki dersimiz 162 numaralı rivayet. Evet. Köleyi bedevine satmak. Amre'de Radyoan Arif'ten rivayet edildiğine göre Hatice Ayşe Radyoan Arif'ten Anıma kendi cariyesini、e, müdebber kıldı. Hürriyete kavuşmasını kendi ölümüne bağışladı. Bağladı. Bağladı. Bir süre sonra Ay, Ayşe hastalıktan şikayetçi oldu. Bunun üzerine kardeşinin oğulları Hindistanlı ve Sudanlılardan bir doktora Ayşe'nin durumunu sordu. Doktor şöyle dedi. Siz bana büyülenmiş bir kadının durumuna haber veriyorsunuz. Onun kendici arifesi büyülemiştir. Ayşe bu durumdan haberdar edildi. Ee, Ayşe cahiresine bana sen mi sihir yaptın dedi. Cahire evet dedi. Ayşe niçin yaptın? Ee, artık ebediyen kölelikten kurt kurtulamayacaksın dedi. Sonra da Hz. Ayşe dedi ona、e, bu cahireyi kötü davranış kötü davranmıştı olan bir bedeviyi köle olarak satın dedi. İlginç bir gayet ya. Evet. Kardeşler, Ayşe anamız, Allah kendisinden razı olsun, bir köle ediniyor, bir cariye. Ee, bunu da、e, azat edilmesini kendi ölümüne bağlıyor. Yani diyor ki, bana ben ölünceye kadar, vefat edinceye kadar sen benim kölemsin. Ne zaman ki ben vefat eder isem o zaman hürsün. Böyle bir şartla ne yapıyor bu köleyi yanında bulunduruyor. Şart bu. Daha sonra Ayşamamız Rabbı Allahu Anha hastalanıyor ve kardeşlerinin, oğulları, yeğenleri işte Hindistanlı veya Sudanlı bir doktora giderek Onun durumunu sorduklarında o tabii doktor diyor ki siz bana sihirlenmiş, sihre maruz kalmış veya kendisine sihir yapmış bir kadından soruyorsunuz ve zira onu kölesi cahiresi ne yapmıştır sihir yapmıştır diyor. Ayşanımız Rabbı Allah'u anha bu haber alınca hemen cahiresini çağırıyor. Sen bana sihir mi yaptın diyor. Başka bir rivayette ise sen diyor benim ölmem için ve daha sonra da senin azat edilmen için bana sihir mi yaptın diyor. Kadın evet dediğinde Ayşanımız onu satın, onu sen asla kurtulamayacaksın yani artık sen ölünceye kadar. Câriyesin külleliğinde devam edecektir diyor ve onu da Arap'ın en şerlisine köle olarak satılmasını emrediyor Aİşe anlamasın. Kardeşlerim、e, rivayete bakıldığı zaman ki biliyorsunuz Bukharede gelen cüveyette ki Allah Azze ve Celle'nin Felak ve Nas sûrelerinin indirme nüzul sebebi olarak Allah Rasul Aleyhisselatü Vesselama da ne yapılmıştı sihir yapılmıştı. Ama bu sihir、e, kesinlikle vahiyle alakalı bir sihir değildi. Yani dünyalık işlerinde Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam yaptığı bazı şeyleri yapmamış gibi ona gözüküyordu. Mesela Falanca Hanımına gidiyordu. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam sanki ona tekrar gidiyordu, sanki ona gitmemiş gibi. Tamamen dünyalıktı ki bir kesin kardeşler maalesef Bukhari'de bulunan bu rivayeti sifir Kur'an'a ters diyerek ne yaparlar? İnkar ederler ama olay gercedir. Felaat nasa surelerini indirme sebebi de budur ki Cibrin aleyhisselam inmiş ve yapılan sihiri ne yapmıştır, bozmuştur ve Allah Rəsulü salallahu aleyhi ve selleme, Allah Azze ve Celle、e, muavvedet dediğimiz koruyucu、e, olarak <gülüyor> felaat ve nasa surelerini indirmiştir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sallam da Allah'ın izniyle bu sihrden kurtulmuş ve daha sonra da her zaman torunları Hasan ile Hüseyin'e Allah'ınlardan razı olsun sürekli bu surelerle yani felak nasih surelerini oku yarat ne yapmıştır onları rukiye yapmış korumaya çalışmıştır ki Allah Rəsulü aleyhisselatu vesselamın sünnetinden bir tanesi de kendisini de okurdu. Bir takım yatacağı zaman yatağına uzandığı zaman ellerini açar, üçer kere Felak Nas ve İkhlas suresini okur, eline üfler ve eliyle ulaşabildiği her yeri ne yapardı ee, sıvazlardı, ondan sonra yatardı ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam da bu şekilde bize bunu öğretmiştir. Ayşe Hanımız da aynı şekilde sihre maruz kalmıştır kardeşler. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle Kur'an'da Sihir öğreten ki melek göndermiş fakat bunlar bizi sakın bunu öğrenmeyin bu bir küfürdür demişlerdir yani bu nedir bu bir imtihandır kardeşlerim veya sihirle uğraşan insanların dinimizce öldürüldür kardeşlerim Ayşe Hanımız da buna maruz kalmış ki rukye dediğimiz biliyorsun bir olay vardır ki bunun iki türlüsü vardır birincisi koruma amaçlı yapılan rukyedir İkincisi ise、e, rukyeye yani sihre veya、e, halk arasında cin çarpması dediğimiz olaya maruz kaldıktan sonra yapılan şeydir ki bunlar tamamen eğer şer'i ölçüler içerisinde yapılırsa inşallah fayda verir. Ama maalesef bugün bazı insanlar veya bu işte uğraşan bazı kimseler bunu daha ileriye götürmüşler ve maalesef cinlerden yardım dileme veya onlardan çokça Görüşme gibi meselelere gitmişler ki bu da Şeyh Elvan Rahimullah'ın dediği gibi kâhinliktir kardeşlerim. Kâhinin de hakkı öldürülmektir. Ama、e, insan kendini okuyabilir. Felak Suresi, dediğimiz gibi Nas Suresi, ondan sonra Ayetel Kürsüdür, Amener Rasulüdür. İnsan ne yapması gerekir? Önce kendisini koruması gerekir. Ve bu tür şeyler de insana Allah Hazire ve Celle izin verdiği, izin vermediği müttetçe de isabet etmez kardeş. Ha ne yapabilir insan? Tabii ki imtihan dünyası, buna musibete, bu tür musibete maruz kalabilir. Ama öncelik de insanın kendisini koruması gerekir. Nasıl yapılır? Bir Müslüman zaten beş vakit namazını kılar. Namazlarından sonra tesbihine devam eder. Zaten biliyorsunuz tesbihten bir tanesi nedir? 300 kere Subhanallah, Alhamdulillah Allah-u Ekber dedikten sonra Fenak ve Nasurolerini okur, onda sonra、e, Ayet-el Kursiyu okur, ondan sonra yatarken gece neyin Ayet-el Kursiyu okuması, Ameen-el Rasuliyu okuması bunlar nedir? Hep koruyucu şeylerdir. Bunları okuyarak bir Müslüman ne yapar? Kendisini her türlü şeyden e, görünmeyen e, veya e, olabilecek musibetlerden kendisini bu şekilde inşallah Allah'ın izniyle koruyabilir. Bunu da bir Müslümanın muhakkak ne yapması, e, yapması e, gerekir kardeşlerim. Bu da şer'i olan bir rukiye'dir. Yani şeriatın izin verdiği, Allah Azze ve Celle'nin emrettiği ve Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın da、e, yaptığı, bize de emrettiği、e, şeylerdir. Daha sonra Ayşe anamız, tabii ki bu kadın, bu köle kadın, Ayşe anamızın ölmesi ve onun ölümüyle birlikte de kendisinin azat edilmesi için ne yapıyor? Böyle bir sihir yoluna gidiyor ve tabii ki Ayşe anamız da bundan kurtuluyor ve o kadının da insanların en şerlisi, Arapların en şerlilerine tekrar köle olarak satılmasını emrediyor. Hatırlayacak olursanız bir an önceki rivayette hayırlı kimse yok. kendisinin hayrı umulan ve şerrinden emin olunan kimsedir. Şerli kimse de kendisinden hayır beklenilmeyen ve şerrinden de emin olunmayan kimsedir denmişti. Bu yüzden、e, nedir? Her zaman için、e, bu tür şeyde de、e, Ayşe anamız da radıyallahu anh'a İşte bu tür bir kimseden hayır umulmayıp şerrinden de emin olunmadığı için onun satılmasını emretmiştir. Radiyallahu anha. Evet. 163 numaralı rivayet. Hizmetçiyi bağışlama. Ebu Umame'den rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Peygamber sallallahu ve sellem yanında iki köle ile geldi. Bunlardan bir tanesini Allah'ın rahmeti üzerine olsun Hazreti Ali'ye bağışladı ve şöyle buyurdu. Buna vurma. Çünkü ben namaz kılan kimseye vurmaktan alıkonuldum, alıkonuldum. Ben bunun bizimle karşılaşan beri namazı kıldığını gördüm. Diğer bir köleyi de Ebu Zer'e verdi ve şöyle buyurdu. Buna iyi davran. Onun üzerine Ebu Zer o köleyi azat etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer köleyi ne yaptın diye sorunca Ebu Zer ona iyi davranmamı emrettin, ben de onu azat ettim dedi. Evet. どうもありがとうございました。<Allah. S 1> Bizimle karşılaştığından beri yani bizim yanımıza geldiğinden beri bu kölenin namaz kıldığını gördüm diyor Allah nasırı aleyhisselatu vesselam. Bir köleyi de Abu Dhar radıyallahu anhuya veriyor ve ona da ona hayır iyilik tavsiyesinde bulun diyor. Bunun üzerine Abu Dhar da onu azalt ediyor. Allah nasırı aleyhisselatu vesselam. Daha sonra Abu Dhar Radyallahu Anhun'a karşılaştığı zaman köleni ne yaptın diye soruyor ve Abu Dhar Radyallahu Anhuda, ey Allahın Rasulu, sen bana ona iyi nasihatla iyilik etmemi emrettin, ben de onu azaltettim demiştir Abu Dhar Radyallahu Anhun. Kardeşlerim rivayete baktığımız zaman aslında burada namaz ehlinin derecesini önemini anlatıyor Allah Rasulu. Aleyhissallatu vesselam. Bir kimseye neden dövülür, neden vurulur veya bir insan çocuğunu neden döver? Onu terbiye etmek için döver. Demek ki Allah nasıllu Aleyhissallatu vesselam diyor ki kölene vurma, döme çünkü ben onun namaz kıldığına yani bizimle birlikte olduğu müttetçe namaz ehli olduğunu gördüm. Demek ki burada eğer kişi Namaz kılarak Allah'la arasını iyi tutuyorsa, Allah'la Allah'a karşı edebini koruyorsa, ki biliyorsunuz namaz Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi her türlü fuhşiyattan, her türlü kötülükten alıkoyar diyor Allah Subhanehu ve Teala. Eğer bu kimse namazı hakkıyla eda ediyorsa senin onu edin. Terbiye etmenen senin onu terbiye etmek için dövmene gerekiyo, kacet değil diyor Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Çünkü zaten o Rabbisiyle bir、e, namaz zaten Rabbisiyle kendi arasında bir sıladır ve o da onu ne yapar? Terbiye etmiştir. Çünkü asıl mevlasi, asıl sahibi olan Allah'a karşı edepli olan bir kimse muhakkak ki köle köleyse sahibine veya çalışıyorsa iş yerine karşı ne yapar? en güzel şekilde zaten görevinin vazifesini yerine getirir. Çünkü Allah'a karşı görevini yerine getiren bir kimsedir. Eğer Allah Azze ve Celle, Resulünün bu, bu sözüyle namaz kılan insanları dünyada koruyorsa, onu rezil etmiyorsa ahirette de asla ve asla rezil etmeyecektir. Çünkü diyor ki, رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْسَيْتَ يَا رَبِّي سَنْ Kimi cehenneme sokarsan, girdirirsen muhakkak ki onu bedbahet etmiş olursun diyor、e, Alimrans suresi 192. ayeti yerine. Eğer Allah daha seni namaz ehli olarak dünyada koruyorsa, dünyada bedbahet etmiyorsa demek ki akıllıkta de seni ne yapmayacaktır, seni bedbahet etmeyecektir. Bu da Namaz kılmanın, namaz ehlinden olmanın ne büyük derece olduğunu, Allah'ın onu koruduğunu, köle de olsanız korur, zengin de olsanız korur, fakir de olsanız, ne halde olursanız olun, zaten namazın kendisinin her türlü fushiyattan, her türlü münkerattan koruması da insana nedir? Hem dünyası hem de ahirette için güzel bir olaydır. Sonra Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam iki kölesi vardı. Bir Ali Radıyallahu Anhuya verdi ve ona sakın vurma çünkü ben onun namaz ehli olduğunu gördüm diyor. İkincisini ise kime veriyor? Abu Dar Radıyallahu Anhuya veriyor ve onun kanı hakkında iyi davran, ona iyi nasihat et diyor. Abu Dar Radıyallahu Anhuya Allah Rasulü Sallam'ın bu sözine karşı ne yapıyor? Köleyi alıyor ve azat ediyor. Allah Resulü daha sonra Ebu Dar radıyallahu anh'ı gördüğünde diyor ki ne yaptın? Diyor ki ey Allah'ın Resulü sen bana onun hakkında iyi davranmamı emrettin. Ben de onu azat ettim diyor. Bakın kardeşlerim sahabenin Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sözlerine karşı buyruklarına karşı tavsiyelerine karşı ve emirlerine karşı hemen anında görüntü Ne yapıyorlar hemen yerine getiriyorlar. Allah nasır bir şey tavsiye ettiğinde, bir şey söylediğinde, ya acaba bu doğru mu? Acaba Kur'an'a、e, vursak mı? Kur'an'a uyar mı? Uymaz mı? Değil. Eğer sahihliği belli olduysa, Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sabit gelmişse, bir Müslümanın o emri hemen yerine getirmesi gerekir. Ki sahabede Allah onlardan razı olsun. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir emrini, bir buyruunu ve bir nasihatını hemen yerine getirirlerdi. Örneklerden bir tanesi de işte önümüzdeki Abu Dhar radıyallahu anhununun yaptığı gibi. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam belki de o köleyi Abu Dhar radıyallahu anhuya vererek belki de onu azat etmesini istemişti. Ve hemen soruyor köleni ne yaptın dediğinde bu nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada zayıflar ve miskinleri her zaman gözetirdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve bunu da gerçekten hırslıydı ve bu yüzden ona ne diyor? Kölen hakkında ona iyi davran, iyi nasihatta bulun diyor ve Ebuldar Radiyallahu Anh'u da hemen ne yapıyor? Ee, kölesini azat ediyor. Hatta bir rivayet var kardeşlerim. Rivayette Abdullah bin Omar radıyallahu anhu diyor ki bir adam Allah Rasulü Aleyhisselatüsselam'a geldi diyor ve dedi ki ey Allah'ın Rasulü hizmetçilerimizi veya emrimiz altında çalışanlara veya kölelerimizi ne kadar affederim yani bunun derecesi ne sınırları ne diyor ki Allah Rasulü susuyor. Adam sözü üç kere tekrar ettiğinde diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam velivki diyor onları her gün yetmiş defa da olsa affedin diyor aleyhissalatu vesselam. Bu da dinimizin ne kadar e, müsamahalı, e, ne kadar affedici olduğunun delillerinden bir tanesi kardeşlerim. Yani size hizmet eden bir kimse veya bir köleniz veya bir işçiniz, yetmiş defa da hata etse onu affedin, bağışlayın buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah hepimize affetme yolunu tutanlardan eylesin kardeşler. Evet 164 numaralı rivayet. Enes'ten rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye şeref verip geldi. Onun bir hizmetçisi yoktu. Ebu Taha elimden tutup götürdüğü Taha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna varıncaya kadar Ebu Taha dedi ki Allah'ın peygamberi Enes gerçekten terbiyeli bir çocuktur. Zekidir. Sısaade ederseniz size hizmet etsin. Yine Enes şöyle anlattı. Hazreti Peygamberin Medine'ye gelişlerinden vefatlarına kadar seferinde ve hazarda kendilerine hizmet ettim. Yaptığım herhangi bir işten dolayı bana bunu bunu neden böyle yapmadın veya yapmadığını ve bir 13 gün 13 için de bana bunu böyle yapmış olsaydın demektir. Evet. Enes radıyallahu anha anlatıyor. ki kendisinin <gülüyor> lakabı, hadımın Nabi Sallallahu Aleyhi ve Sallam. Allah Rasulü Aleyhisselam'ın hizmetkarı lakabında olan bir sahabeydi. Allah kendisinden razı olsun. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vassalam'ın 10 yıl boyunca, yani Mekkeden Medine hizmetinde, Medine'de olduğu mettece, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vassalama 10 yıl süresince, takip Medine hizmet edip vefat edinceye kadar Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetinde bulunmuş bir kimse ve、e, kendisi de rivayette dediği gibi ister yolculukta olsun, ister Medine'de olsun, her nerede olursa olsun en esrâdiyyallahu an her zaman onun hizmetinde bulunmuş bir kimse. Ki bizler Allah Resûlü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla alakalı rivayetlerin bir çoğunu ki bu rivayette dahil Hep Enes radıyallahu anhu'dan öğreniriz. Ki bir rivayetinde diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın elinden daha yumuşak ne bir kumaşa ne bir ipeye dokunmadım diyor. Enes radıyallahu anhu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Medine'de Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman herkes bir şeyler hediye ediyordu. Çünkü biliyorsunuz Medine Allah Resulü Aleyhisselatoussalam'ın hicret edebilmesi için o taşlıklar iki taşlık arası daha önce işte Musab bin Umeyir gibi ve başka sahabeler gibi、e, kimselerin eliyle ne olmuştu? Baya bir Müslüman, baya bir ensar, Medine ehli Müslüman olmuştu. Ve Allah Resulü Aleyhisselatoussalam'ın gelmesini dört gözle bekliyorlar. Daha biliyorsunuz Yahudiler de、e, kitaplarında. O bölgede yani taşlık bölgede dediğimiz Medine'de bir Resul'ün çıkacaklarını biliyorlardı. Onlar da beklemekteydi. Ne zaman Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etti? İnsanlar geldiler ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hep hediyeler getirdilerdir. Ve bu rivayette babası, üvey babası Ebu Tenha'dan bahsediyor. Bir rivayette de annesi olduğunu söylüyor. Getirdi diyor beni... Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına girdir ve dedi ki ey Allah'ın nebisi bu çocuk Enes radıyallahu anh akıllı zeki bir çocuktur. Emrine itaat edecek bir çocuktur. İzin verirsen senin, senin hizmetinde bulunsun diyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da tevazusundan dolayı alıyor onu kabul ediyor ve Enes radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat edinceye kadar on yıl boyunca Ona hizmet ediyor. Ve diyor ki ister seferde olsun, ister Medine'de olsun, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam vefat edinceye kadar onun hizmetinde bulundu. Ve yaptığın bir şey için bunu niye böyle yaptın veya yapmadığın bir şey için de bunu şöyle yapsaydın ya demedi diyor. Enes radıyallahu anhu. Demek ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müsamhası, onlarla olan ilişkisi gerçekten çok üstündü kardeşlerim. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle'nin teskisiyle innekele elahulukin azim muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin bulunduğu buyurdu üzere Allah Azze ve Celle'nin hakikaten Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bizim için her şeyde örnek olduğu gibi. ahlakında da yaşantasında da bizim için en büyük örnek olmuştur. Daha en eskiyor ki yaptığım bir şey için niye böyle yaptın? Şöyle yapsaydın ya demedi diyor. Neden? Artık demek ki dünyalık bir şey. Hatta diyor ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey、e, veya bir şey yapmam için veya bir şey birilerine haber göndermem için veya bir iş için beni gönderirdi diyor. Daha on yaşında çocuk. Ve ben diyor yolda giderken burada arkadaşlarımın yolda oyun oynadıklarını görür ve hemen onlarla oynadalar ve Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dediğini unuturdum diyor. Bir gün yine böyleyken arkamdan bir ses duydum diyor hafifçe başımı okşuyordu. Eneslik ne yaptın dedim diyor ben hemen unuttum dedim diyor ve hemen oradan koşa koşa işimin başına gittim diyor Enes aradı Allahu Akbar. Çünkü dünyalık bir şeydi kardeşlerim. Birisine kızdığınız zaman niye böyle yaptın? Çünkü sonuçta belki de telafi edilecek bir iş olabilir. Kalp kırmaya belki de gerek kalmayabilir. Ama ne zaman ki bu、e, tabii ki、ah, e, dinimizle alakalı bir olay olur ve insan hata yaparsa muhakkak onun ne yapılması gerekir, edeplendirilmesi gerekir veya muhakkak çünkü bu nedir? Emri bin maruf nehi anil münkerdir. İyiliği emredip kötülükten yasaklamaktır ki bunu muhakkak ne yapılması? Söylenilmesi yerine getirilmesi gerekir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yani Enes radıyallahu anhu'nun dediği yaptığın bir şey niye yapmadın? Veya yapmadığın şeyi böyle yapsaydın ya sözü nedir? Hep、e, dünyalık hizmetinde bulunduğu işlerdir. Ama ne zamanki iş din konusuna gelmiştir Allah Resulü Aleyhisselam hemen eliyle müdahale etmiştir. Mesela bir gün yemek yerken soffada bulunan çocuk ne yapıyor? Eli yemeğin içerisinde geziyor. Elinden tutuyor, ey çocuk yemeğe Bismillah diyerek başla. Sağ elinle ve önünden ye. Yani ya bırak çocuktur, işte büyüyünce sol elle yer, sağla anışır, yok hayır. Anında müdahale ediyor Allah Resulü. Niye bu dindir kardeşlerim? Ey çocuk, yemeğe bismillah diyerek başla. Önünden, sağ elinle ve önünden ye diyor. Allah Resulü Sen hemen ne yapıyor? Müdahale ediyor. Ama dünyalık bir şey olsa belki de ne yapmayacak? Seslenmeyecek. Ama ne zamanki din mevzusu olursa, çünkü bu iyiliği emretme, kötülüğü nehyetmektir ki bunda hemen... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ne yapmıştır? Anında müdahale etmiştir ki bunda da bizim için en güzel örnek vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da ki bu tür olaylar da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakının olgunluğunun kemalini gösteren rivayetlerden bir tanesidir ki ve yine hadise rivayete baktığımız zaman hizmetçilerin E, affetmenin ve af yolunu tutmanın önemini belirten rivayetlerden bir tanesi. Evet. 166 165 zayıf mı? Yok zayıf aslında.、E, 165'e bak bir saniye kardeşlerim. 165 zayıf kardeşlerim. Zayıf、evet. 165 numara rivayet zayıf. 166. Hizmetçi suç işler bağlı.、Wow. Alsin, babasından rivayet ettiğine göre babası lekit imti sabrın şöyle dedi: Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gittim. Peygamberin koyunlarını bütmekte olan çoban, alına bir kuzu götürdü. Peygamber bunu görünce onun yerine, onun yerine bize bir koyun kesi var diye çobana emrettikten sonra bana hitaben. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu koyunu senin için kesiyoruz zannetme. Zannetme manasında olan kelimeyi tahse benle şeklinde değil de tahsi benle şeklinde telaffuz buyurdular. Bizim yüz koyunumuz var yüzden çok olmasını istemiyoruz. Çoban bir kuzu getirdiği zaman onun yerine bir koyun keseriz. Buyurduğu sözler arasında şunlar vardır. Hizmetçini doğduğun gibi hanımını ha, hizmetçini döldüğün gibi hanımını dörmem. Ateş alırken burnuna, ağzına fazla su ver. Ancak oruçlu iken böyle yapma. Hizmetçini döldüğün gibi zerceni de dörmem. Evet. Telefona gönderilen şeyde biraz farklılık var ama şey yok yani yok. Harfte şey olabilir,、e, mana olarak da fazla bir şey yok. Çünkü birkaç önceki hadiste de biraz şeydi ama bir sıkıntı yok. Evet. Daki Debi Moussa diyor ki e, çoban e, koyun ahalına ahıl mı diyorlar. Ahıl. Ağıl. ağıl. Koyun ağılına veya ahır diye herhalde ineklerin ağıl, koyun ağılına、e, şeyleri getiriyor.、E, Davarlar. Davarları getiriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın da rivayette geldiği gibi yüz tane koyunu var. Çoban elinde bir、e, kuzuyla geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın O kuzuyla gelince yani yeni bir koyun、e, şey, kuzu getiriyor ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam onun yerine ne yapın bir koyun kurban et kesin diyor ve daha sonra da Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam nasihatta bulunarak diyor diyor ki sakın diyor、e, cahiyenizi veya köle kadını döver gibi Hanımlarınızı dövmeyin ve diyor, <gülüyor> aptes alırken burnunuza veya ağzınıza su verirken de su verirken de normal şartlarda fazla su verin. Ancak diyor oruçlu iseniz ne yapmayın bunu fazla abartmayın. Neden? Çünkü、e, boğaza kaçma tehlikesi var, vardır ki bu da nedir?、E, orucu bozan şeyler derttir. Kardeşlerim burada. Ee, Allah Hasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüz tane koyunu var ve 101. Dünyaya geldiği zaman ne diyor? Bize yüz tane yeter. Sen getir bir tanesini ne yapalım? Kurban keselim, keselim diyor. Allah Hasulü Aleyhisselatü Vesselam demek ki kişinin dünyada ihtiyacı kadar yetinmesi güzel bir şey kardeşlerim. Ama bugün insanoğlu yani maldan yana doyan var mı? Yok. Yok. Çünkü ne diyor? İnsan oğlunun bir、e, vadide dolusu altını olsa ne yapar? Ya bu para yeter demez. Bir vadide dolusu daha altın ister ki insanın diyor gözünü ancak bine yapar. Bir avuç toprak doyurur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada da demek ki、e, insanın dünya işlerinde、e, fazla hisli olmaması. Ne kadar hırslanırsanız hırslanın, sonuçta elinize geçen nedir? Ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'nin sizin için takdir ettiğinden başka bir şey değildir. İnsan elimdekiyle yetinmesini bilmesi gerekir. Elimdekiyle iktifa etmesi gerekir. Ki maalesef Müslümanlara çoğu zaman para hayır getirmiyor kardeşlerim. Yani insan、e, her zaman daha fazlasını ne yapıyor? Talep ediyor ve maalesef Allah korusun daha、e, fazla mal kazanma hırsı onu dininden ediyor kardeşlerim. Ama eğer zekatını verirse, sadakanısını verirse bu mal kendisi için ne yapabilir? Hayır, getirebilir. Allah azze ve celle namazı kılanlardan ve zekatı kıla,、e, verenlerden eylesin kardeşlerim. Allah Allah. Hadisin sonunda、e, burnuna su verdiğin zaman、e, normal şartlarda yani oruçlu değilken çokça verebilirsin ancak diyor eğer oruçluysan bunu ne yapma abartma diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Gelen bir cibayette ey Allah'ın Resulü bana、e, vududan yani abdestten haber ver dediğin zaman Allah Resulü diyor ki güzelce abdest al hatta ne yap parmaklarının arasını yap. Hilalle. Yani insan elini yıkarken ne yapar? Parmaklarının arasını hilallemesi gerekir. Allah Resulü Vesselam böyle diyor. Ve diyor ne yap? Burnuna su verdiğin zaman bunu çokça yap. Ancak diyor oruçluysan ne yapma? Bunu abartma. Yani hafif bir şekilde ağzına ve insanın burnuna su vermesi yeterlidir. Oruçlu olduğu zaman buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet. 167 Numaran Muayet. Kötüden korkusundan teslim edilen eşya'yı mühürleyiniz. Evet. Evvel Ali yeder Muayet edildiyle böyle şöyle dedi. Biz hizmetçiye teslim edilen eşya'yı şüphelenmeyelim diye mühürlemekle, ölçmekle ve saymakla endolunmuştu. Bunu kötü ahlak alışmasınlar. Yahut bizden birimiz hizmetçi için kötüden beklemesin diye yapardık. Evet çok güzel bir rivayet kardeşlerim、evet. hakikaten ee, birincisi aslında hadisin ana teması kötü zam、evet. ve düşünün、e, sosyal bir、e, varlığız İnsan,、e, toplum içerisinde yaşıyoruz kiminin işçisi var kiminin arkadaşı var ne yapıyorsunuz、i̇şte、arkadaşınıza bir emanet veriyorsunuz şu kadar para bin lira diyorsunuz ki yapın Ve ne yapıyorsunuz? O parayı sayıyorsunuz ve arkadaşınıza teslim ediyorsunuz. Bu saymanızdaki asıl maksat nedir? Hem o kardeşinizin kötülüğe sapmaması, hem de sizin kalbinizin nedir? Mutmain olması içindir. Ve böylelikle de herhangi bir şekilde kalbinize kötü zan şüphe düşmemesi içindir. Bakın, bunu açıklayan çok güzel bir rivayet var. Bir gün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gece vakti karanlıkta e, yanından e, ya mesciddeyken ya da bir yerdeyken iki tane hanımı yanından ayrılıyor. Birkaç kişi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından iki tane bayanın ayrıldığını görüyor. Kendi hanımları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulü o iki kimsenin, iki şahsın, sahabenin kendisini gördüğünü fark edince... Hemen onları yanına çağırıyor. Ve diyor ki bu ikisi benim hanımım falancayla falancadır diyor. Adamlar diyor ki ey Allah'ın Resulü yani senden şüphe mi edeceğiz? Hayır diyor. Şeytan insanın ne yapar? Damarlarında dolaşır diyor Allah Resulü aleyhissalatu ve selam ve ne yapıyor? O, o yanlış anlaşılabilme şüphesini hemen o bulutları dağıtıyor ve olayı Aydınlığa şey yapıyor ve ne yapsın? İnsanların kalbinde herhangi bir şey, herhangi bir zan, kötü bir zan kalmasını istemiyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve böyle yapıldığı zaman ne olur? Onların günah işlemesinden ve bizlerin de onlar hakkında kötü zan beslemesinden kendimizi korumuş oluruz kardeşler. Aslında hadisin ana teması nedir? Bu kötü zandan ne yapabilmektir? kendisini koruyabilmektir. Çünkü Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi 12. ayeti kerimesinde ne diyor? İnne ba'da zanni ismum. Muhakkak ki zannın bazısı günahtır buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve burada da kardeşlerim insanın insanlarla olan muamelesinde çok açık ve net olması gerekir. Ki Kötü zannla veya、e, kötü şüphelere insan ne yapmasın, herhangi bir mahal vermesin. Evet. 167 numaralı rivayeti de okuyalım çünkü bu şeyde bir,、e, aynı şeyde. 168. 8. Dur, o zaman okuyabilirsin. Kötü zannda bulunma korkusundan hizmetçisine eşyayı sayıp teslimeden kimse. Evet. Selman radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle dedi: Ben kötü zanda bulunma korkusu ile hizmetçime teslim ettiğim et yemmiş kemikleri bile severim. Evet, aynı şekilde kardeşlerim. Burada da aslında akıl asıl şey ne diyor? Zandam korkarak diyor. Yani burada biraz önceki ayeti kelimesinde Allah razı, Allah Azze ve Cenin Hujurat 12'de inne بعداً من إثمٌ مُحَقَّقٌ زَنٌّ بَعْضِهِ Günahdır diyor Allah Azze ve Celle. Sahabe de sırk bundan korkarak <gülüyor> ne yapmıştır? Böyle bir yola gitmiştir ki Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İyakumun zan, fa inna zan ne? Daklalı hadis, zan'dan sakının çünkü zanın、e, hadis e, sözlerin en yalanıdır buyurmüştür. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Burada da biraz önceki rivayette olduğu gibi insanların kalbine herhangi bir şüphe düşürecek her türlü şeyden ne yapması gerekir, sakınması gerekir ki zam da bir insanın tam olaya ortaya çıkarmadan tam yüzde yüz emin olmadan ya acaba böyle mi, acaba böyle mi diye kalbine şeytanın şüphe atmasıdır ki Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi. zannın bazısı günahtır. İnsanın böyle bir şeyden emin olup kardeşi hakkında da、e, bütün sebeplere sarılarak ne yapması gerekir? Bu tür şüphelerden uzak durması gerekir.、E, bu da、e, yaşantımızda, sosyal yaşantımızda önemli şeylerden bir tanesidir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle eee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 すくはなかわらずに、ありがとうございます。